Sevil dostlar, Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra da bugün de canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak yayını sizlere ulaştırıyor. Programa bir Maraş Elbistan türküsüyle başladık, Havada Kar Sesi var. Bu türkü 2017 yılında kalan müzikte yayınlanan Meral Akçay'ın Setero isimli albümünde yer alan bir türküydü. Meral Akçay, bugün program konuğum oldu. Hoş geldin Meral. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Albümün çıktığı günlerde de seni ben konuk etmek istiyordum ama bugüneymiş kısmet. Ama o günlerde sen Açık Radyo'da hani mesleğinle ilgili bir programda sanıyorum bir sürpriz evet, oldu değil mi? Evet, Beti Gül Hanım. Programcı arkadaşımız Beti Gül'ün konuğu evet, olmuştu. Önce Sağlık Programı'nda gerçekten sürpriz yapmıştı Beti Hanım. Hani klasik bir soru ama müzikle evet. olan ilişkinden başlayalım mı? Yani teri suyu kenarında şey. kuş çıvıltılarını taklit da... ederek başlayan bir e, müzik yolculuğu. Yani klasik soru Hakikaten de klasik cevap çok klişe cevap. <gülüyor> Çocukluğumdan beri e, Hakikaten öyle Çocukluğumdan beri yani ben Hep şeyi söylerim ben kazara bilim kadın oldum Aslında <gülüyor> Bu arada hekimlik dinleyicilerimiz evet, için Yani sonuçta hani e, Çocukluğumdan beri e, Şarkı söylüyorum bir şekilde Nasıl başladım bilmiyorum ama hep o peri vadisinde kuş çıvıltılarını taklit, taklit ederek gerçekten o çocukluğum böyle geçtiği için Hı -hı. birazcık birazcık da tabii ki o zamanlar bizim dönemimizde Radyo inanılmaz bir şeydi hayatımızda evet. Yani hani, e, hani böyle çok Dinleyicilerimizi hayal edebilmeleri için Hani biraz tanımlayayım e, Büyüdüğüm yeri e, Kı da e, Bir köy Anzeviki köyü e, Babam köy öğretmeni Orada e, Ve öyle bir köy ki hani e, Yemişil her tarafı meşe ormanlarıyla çevrili dağlar Ortasından e, nehir geçer Peri, e, peri suyu, suyu. E, Munzur'un bir e, koludur İnanılmaz bir coğrafya yani hani yazın kışın sonbaharın e, görüldüğü hem zor koşullar hem çok güzel koşullar hani hepsinin birleştiği bir yer e, ve orada hani e, e, hani dünyaya sizi açan bir tek şey var o da radyo radyo, yani radyo hmm. şey gibi böyle hani hayatımızın mucizesi e, işte hani babam e, sabahın seheriyle uyanıp ön ilk açtığı şey radyodur bizde böyle hani her uyandığımızda bir radyo programına uyanırız e, her zaman Böyle radyodan öğrendik sonuçta hani halk türkülerini bütün müziği aslında hani radyoda öyle programlar vardı ki o dönemler TRT gerçekten çok belirleyiciydi hayatımızda yani çok şey kattı bize TRT. Caz'dan tutun da işte hani Sezen Cumhurional programlarından diğer yani işte değişlere ben şey hatırlıyorum yani nereye gitsek birileri bana hadi Meral sen bir türkü söyle dediğini hatırlıyorum sadece çocukken sonra ortaokulda devam etti lisede korolarda devam etti ...sonra üniversiteye İlkokulda geldiğimden... İlkokulda da koloda yer almışsın galiba mi? bir mi? Bir hocandan bahsedersin ee, hep hani, blok ...block flüt çaldığın için. Tabii tabii o ortaokul. Ha, tabii tabii yani? ben şimdi dünyaya ama geldim ama ortaokulu ve liseyi ben e, çok şanslıymışım gerçekten... Hmm. ...Kırşehir'de okudum ben. Hmm. Ve Kırşehir Neş Neşet Ertaş'ın memleketi yani. ve ben Muharrem Ertaş'la tanıştım. Hani düşünün ortaokulda bir Güzel, ödevimiz ya. vardı. Ee, Kırşehir Türkleri'ni derliyorduk. Ee, yani tam böyle hani o küçücük bir adam olmuş vaziyetinde e, Muharrem Ertaş Bağbaşı Mahallesi'nde. Ee, orada evet yani müzik öğretmenim gerçekten çok etkisi olmuştur bende. Hani e, bolok flüt, flüt korusu vardı. Ama o dönemler şey çok modaydı. Ee, çok sesli koro. Ben hep çok ses söyledim ee, hani şeyden sonra ortaokuldan sonra hani Türk halk TRT müziğinden tabi tabii, ta... ha şöyle Ankara'dan ama ama TTV tabi tabi TRT Ankara e, radyosuna e, Türk halk müziği Korosu'na girdim ama hmm. orada çok sesli koro evet. da vardı e, üniversiteye geldikten sonra biraz daha böyle bir şey bilinci gelişmeye başladı bende hani e, çok sesli değil de acaba anladım, anladım. E, halk müziğine şey e, tabi o dönemler. E, Ankara Radyosu'nda Mustafa Özgül ve Hikmet Taşan öncülüğünde gençlik koroları kurulmuş idi. Bunun amacı da şuydu aslında hani bu türk halk müziğine gençler sahip çıksın ki biraz gençleri üniversitede okuyan gençleri alalım ki biraz daha hmm. hani görünürlüğü artsın. Tamam. Gerçekten de çok iyi bir şey yapmışlar. Hmm. Beş yıl boyunca gençlik korosundaydım işte sololar söyledim. Derken işte devam etti. Yurt dışına gittim. Amerika'da Biliyorsun hani uzun yıllar Amerika'da uzun yıllar. kaldım. Orada Odun, da devam ettin ama değil mi? Orada şöyle Türk devam Halk ettik. Müziği. Tabii tabii orada şöyle Hı -hı. devam ettik. Tabii oraya doktora yapmaya gelen Hı -hı. arkadaşlar arasında bağlama çalanlar, işte gitar çalanlar bir ekip oluşturup Anadolu müziği. Festivallerde mi? Festivallerde, üniversitelerin Üniversite. kültür festivalleri vardır. Hatta e, çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi Türk halk müziğini benim söylediğimi gördükleriz ama şaşırıyorlar Şu, Türk halk müziğine karşı bir şey vardı böyle hani bir hani ne gerek var Türk halk müziğine evet. vaziyetinde. E, arkadaşlar e, bir e, üniversitenin kültür festivalinde Türkiye'den gitarla katılmak istemişler. Hı. Festival başkanı da demiş ki e, Türkiye'den gitar mı? Demiş. E, arkadaşlar da böyle bir geldiler dediler ki gitarı beğenmediler hani Türkiye'den. E, bağlama var dedik. Hani bağlamayla bir şeyler yapalım. O öyle başladı. Çok Oradaki güzel. arkadaşlarla da e, başladı. E, Festivallerde, üniversitelerin e, kültür festivallerinde devam etti yani. Sonra e, 2005'te döndüm ben Türkiye'ye. Bir yerlerde Vedat Yıldırım'la yolumuz kesişti. Kardeştü. Hatta bir ara Dostlar da birlikte söyledi. Evet bir arada Orası geldim, geldim. tabii ki içimde hep şey vardı. Söyledi hani... Söyle Tabii evet evet, evet tabii oradan ha. tanışıyoruz zaten evet. e, seninle. Hani bu müzi müzik e, ya bir şeyle doğmuşsanız o sizinle geliyor bir yerlere. Hani Doğru. bilimi sanatı çalışarak çok... Şey... Hani... Seteno'ya geleceğiz. İstersen yanında türküler de getirdin. Hani çocukluğundan aklında kalan bir Şemsi Yastıman Türküsü. Tabii. Biraz ondan bahset onu dinleyelim istersen. Çok çok sürpriz oldu bana. Şemsi Yastıman da çok önemli. Babam benim köy mezunu bir öğretmendi. O yüzden o da bağlama çalmayı öğrenmiş. Bir püsküllü, renkli püskülleri olan bir bağlaması vardı. Şemsi Yastıman'dan aldı. Ve Şemsi Yastıman Türküsü söylerdi sürekli. Bütün böyle hani meclislerde arkadaşlar Hı -hı. geldiği zaman ama ben mutlaka söylediği Şeytan bunun neresinde? Peki. Ee, dinleyelim mi şimdi tabii, o zaman şemsiyastımda. Şeytan çok... bunun neresinde? Evet evet ben de. Evet. Sozdur bunun adı. Ne softa bilir ne de kadı. Bunu çalan anlar kendi şeytan bunun neresinde şeytan bunun neresinde şeytan bunun önünde Şeytan bundan çıkar telil, ardıç ağcından kolu, be Allah'ım şaşkın kolu, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun neresinde, şeytan bunun. Neresinde? Şeytan bunun, neresinde? Şeytan bunun neresinde? İçinde mi, dışında mı? Göğsünün nakışında mı? Hüskülünün başında mı? Şeytan bunun der. Alsan aldım demez, namaz duysan koldun demez. Adı gibi haram yemeş, şeytan bunun neresinde? Şeytan bulun. Şemsi Yastımandan dinledik. Şeytan bunun neresinde? Sevgili dostlar bugün Açık Radyo Babil'den sonra programında bir konuğum var Meral Akçay. Ee, peki Meral bu peri suyunun bugünkü durumu nedir yani çocukluğundaki peri suyu? ...bugün hala akıyor mu? Nasıl akıyor? Ee, yani? Maalesef, maalesef peri suyunu... ...evet, ak akamıyor... peris suyu. Ee, baraj yaptılar, yani... peris suyu üzerine... E ...baraj oldu, Özlüce Barajı. Korkunç tabii ki, yani... ...o çocukluğumuzdaki gürül, gürül ...akan e su yok. durgun bir su var. E bölgede coğrafya değişti, elbette. Evet. E gerçekten hani... ...ekolojiyi ne kadar değiştirdiğini... ...biz kendimiz hani... E Görerek bitkiler, yaşıyoruz böcekler. yani bitkiler böcekler yani, yani bitkiler. çekirgelerin cinsi değişti biliyor musunuz yani Hı. inanılmaz bir şey Hı. yani ve e, tabi bütün ekili ekilebilir e, tarım alanları zaten yok oldu e, balık türleri değişti. Yani eskiden hatırlarım hani e, babam da giderdi daldırla balık tutulur getirilirdi. Şahane e, bildiğini hani balık türleri yok şu anda yani hani onların e, şeyi tamamen kalktı. E, çok üzücü yani ben barajı her gördüğümde bir e, katil görür gibiyim. Çünkü evet. bütün e, şeyde kaldı hani insanların yaşamları göç etmek zorunda kalanlar Doğru. oldu. Boşaldı yani şeyler e, köylerde boşaldı. Ee, hani ne, nasıl ne dur diyeceğiz bu barajlara? Ee, Şimdi hani... şeyden bahsediliyor işte ya bir 10-12 yıl deniyor hani. <gülüyor> Yaşanabilir bir gezegen 12 yıl sonra ne olacağı soru işaretleniyor. Ve Ama bir umut işte çocuklar sokaklara çıktı biliyor musun? Çıktı, evet. Fransa'da yaşıyorsun, Lyon'da da neler evet, oldu? Evet, evet, her de, evet, çok iyi hatırlattım bunu gerçekten. Hani umudum çocuklarda ve gençlerde. Çünkü Lyon'da bunu gördüm ve çok şaşırdım. Dünya çapında bir eylemdi aslında. Biz de burada bebekte... Ama hmm. inanılmaz bir şeydi hmm. hani hmm. bu jilajönler e, onların yanında şey kaldılar yani 3-4 e, gün boyunca yapıldı aslında hani seller gibi küçük çocuklar anneler şey. babalar öğretmenler ellerinde inanılmaz güzel pankartlarla işte hani e, tabiat anamıza dokunma. Hmm. <gülüyor> az tüket az evet. üret yani bu tüketim Hı -hı. ekonomisi aslında hani her ne kadar üretenlere kızıyorsak da biz de aslında hani tabii. insan olarak tüketici e, olmaya doğru evrilmeliyiz biz yani, yani bizler tabi e, tabi hani biz az tüketirsek e, yani evet. ilginç Lyon'da mesela e, şöyle bir şeyi de ben mesela gözlemliyorum son bir senedir ben yaşıyorum Hı -hı. Lyon'da bize göre çok daha az tüketiciler Hı -hı. yani çok fazla bir piyasa e, da çok fazla şey görmüyorsunuz daha bir e, ...durgun orada aslında... Ee, ...hayda hayda yaşanılabilir aslında... ...hani evet. çok fazla tüketmeden... ...çok güzel bir şeydi hani o iklim yürüyüşü... ...umarım e, hani devam bu bilinç devam eder... ...umarım tabii. hani daha... E, ...yeni bir kuşak işte... Köklü bir şekilde... ...yani artık kendi geleceklerini ee, ele aldılar... ...yani bizden umut... <gülüyor> umudu e, kesti çocuklar yani ve onlar... ...yani tabii tabii hani gezegenin... E, ...bu şekilde dayanması mümkün değil herhalde hani şey mi düşünüyorlar futuristler vardır ya hani evet. görenler hani biz nasıl olsa bir başka bir gezegen bulup evet. gideceğiz vaziyetinde ama bir de ama. senin mesleğinle ilgili şimdi bu iklim değişikliği bir sürü bilmediğimiz hastalıkları da getirecek değil mi yani tabi şey, yani bütün canlıların ekolojisini değiştirecek sen dalın Bizim neydi mikrobioloji. Mikrobioloji. Mikrobioloji. Ne? ben grip uzmanıyım hani son herhalde Pastor son 15 evet şu anda Pastor. evet akademiden ayrıldım ben dört sene önce İstanbul Tıfakültesi'ndeydim eee yani e, biz hani sadece insan olarak egomuz o kadar yüksek evet. ki hani her şeyi bizim için yaratıldı diye biliyoruz tabii, tabii. ve kendimize bakıyoruz sadece iklim değişikliği aslında kaynak olarak görüyoruz doğadaki her şeyi yani insana sunulmuş bir kaynak gibi ama a, ne kadar kibirli yani, bir türüz değil mi? Varlık ama yani çok, onlar da varlık bizim bir türüz tabii birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız eğer birlikte. Onlarsız yaşayamayız evet, zaten. Yani evet, mikropsuz evet. bile yaşayamayız hani aslında evet. e, hani hayatımızda bizi var eden e, kendi bağırsaklarımızda bile biz mikroplarla evet. yaşıyoruz. Ama e, bunların hayati da etkileniyor. Tabii ki mikropların döngüsü değişecek. Evet. Birbirini dengede tutan mikroplardan bazıları ölecek, bazıları kalacak. Ne getirecek? Yeni hastalıklar türüyecek. Bunların hepsi gerçekten bizi bekleyen evet. iklim değişikliği nedeniyle yani çocuklarımızı bilinçlendirmemiz lazım. Evet. Bence en önemli yapabileceğimiz şey o. Hani çocuklara verirsek yani biz bilinci onlar daha az tüketici Evet. E, olurlar umudundayım. yani tamam. yoksa e, gerçekten e, yanında türküler yani... getirdim. Bir tane daha dinleyelim mi? Davut sulalisi. tabii. tabii. E, neydi? Şey. E, Davut sulalisi. 3 telli turna. 3 telli turna. Peki, evet. Davut sulaliden dinliyoruz. Gölden olur konuş bizim dilden üç telli dört telli beş telli turnam sen olmaz isen buralarda durmam sen olmaz isen ben sensiz olmam turnamayı turnamayı Yaralı durnam o kara gözler haralı durmam. İsen buralarda durmam sen olmaz isen ben sensiz olmam turnamey durnamey yaralı durna o kara gözler haram Sakın kara taşa kurma Bizim yaylalardan gelme Üç telli, dört telli, beş telli durmam Sen olmaz isen buralarda durmam Sen olmaz isen ben sensiz olmam Turnamey, Turnamey Yaralı durmam o kara gözler harap Meral, Davut Sulari ile tanışma şansın oldu sanıyorum değil mi? Ee, Muhabbet ederken söylemiştin. Tabii, tabii şimdi şöyle. işte köy, ben hani 12 yaşına kadar köyde yaşadım. Hı. Ve köyde hani, hani hayal ederseniz bir tane bir karayolu geçer. Hani ara ara biri düşer düşmez. Günün birinde küçük, kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum ama epey bir küçük yaşlardayım. Bir adam kapıda belirdi. Atın üzerinde, elinde de hani e, saz yani belli hani bir enstrüman olduğu bir şey. E, Oranakçay burada mı yaşıyor dedi. E, babamı hemen çağırdım. E, köyden bir yerlerden hani Hı. sormuş nereye gidebilirmişler yiyecek, içecek yolcu hani ama Hı. kim bilmiyorum Hı. ben. İşte babam geldi. Eee bir yerlerden geliyor Erzurum'a doğru gidiyor hmm. ki üzerinden bir şekilde herhalde geçecek gidecek o dönemler hani çok eski evet. hani kaç belki evet. de 40 sene önce mi acaba bilemiyorum <gülüyor> tam olarak geldi bir koca bizde bizim yörelerde çok büyük meşe ağaçları oldu inanılmaz meşe ağacının altına oturduğu tabii hani yedinildi içildi ben de bir küçük çocuk olarak böyle hani ağızların içerisinde bakıyorum ne konuşuyorlar ne anlatıyorlar o ara işte hani bir e, sazını çıkarttı ha, e, zannedersem sazının püskülü yoktu öyle hatırlıyorum ve çok ilginç gelmişti bana çünkü babamın sazı püsküllüydü onun sazı püskülsüzdü çok e, hani her saz püsküllü olmuyor demek ki e, diye düşündüğümü hatırlıyorum <gülüyor> hani ağzım açık dinlemiştim bizim şey gibi hani, hani bir gün şehre bir film gibi evet, vaziyetinde evet. inanılmaz bir şey yani biri geliyor. Tabii ki ben o zamanlar hani Davut Sular'ın ne kadar evet. önemli bir e, ozanımız olduğunu bilmiyorum hani babam anlatıyor ama biz çocuk anlamıyoruz o dönemlerde. Ama şu ozanlar değil e, mi inanılmaz insanlar. ...inanılmaz doğaüstü bence. Doğaüstü filozof, filozof müzisyen, müzisyen, şair, şair e, ve tarihçi. Iyi. Tabii tarihçi ve hani bu gerçekten inanılmaz. Hani ee, hani, hani bilim içerisindeyim ama bana mucize e, ne hani mucize derseniz gerçekten uzanları şey buluyorum yani hani mucizevi yaratıklar e, ve tabii ki yıllar geçtikten sonra hani kendim ne kadar şanslıymışım hani evet. davul sularıyla birebir e, e, karşılaşmış olmaktan e, e, ne kadar da hani şey e, gezici gerçekten. o zamanlar Anadolu'da biliyorsun uzun yıllar hani e, kulaktan kulağa masallar anlatmışlar denkbejler örneğin tabii tabii tabii ee, ee, yani bunları, bunlar devam edecek mi? Ee, hani bunları yaşamış birisi olarak bazen şey oluyor. Hani bizden sonraki nesiller bunu göremeyecekler. Evet. Ee, sonuçta gerçi şöyle bir gerçeklik var. Babam hep şey derdi. Hani herkes kendi çağını yaşar ama... E, evet. ...bizim çağımızda güzellikler çağıydı galiba. Hani çok güzel şeyler e, yaşanıyordu o zamanlar Anadolu'da yani. Dur. Yani şimdi... E denk beze mi? Ne dersin? Tabii ki Karabete Hacı. <gülüyor> Karabete Hacu da e, tam ee, şahane bir. O zaman Karabete dinliyoruz. <gülüyor> Lolberi <gülüyor> bay bay bay Yeah, we're coffee I love it all Novanda nima e bir Hay <Sessizlik> lamiro <Sessizlik> <Sessizlik> اللي هو بدر وامت لنا شيخ البغي işte kiram Allah, kudret ben, Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün bir konuğum var Meral Akçay. Ee, az önce de bir Dengbeş dinledik Karabet Ağaçı'dan bir e, uzun hava mı diyebiliriz. Evet yani, yani de, dertli <gülüyor> gene yine e, hayat hapishanelere düşmüş birinin e, <gülüyor> hikayesi. dramı. Aynen öyle. Hani... Şimdi 2017 bir albüm ee... yaptın e, Meral e, Şimdi o albümde Türkçe, Azerice, Kürtçe, Zazaca, Ermenice ve Farsça hani gibi Anadolu'nun kadim dillerinden şarkılar yorumladım. Yani Anadolu çok dilli, çok kültürlü bir toprak parçası. Yani aslında Babil'den sonra da, da biraz bu espri üzerine gidiyorum ben işte dünyanın işte farklı dillerde, işte farklı kültürlerde insanların ortak dili müzik, esprisi üzerinden gidiyorum şey demişsin albümün tanınımında ben şuradan okumak istiyorum İşte şarkılardır anlamasak da ortak bir dilde yüksek sesle haykırdığımız şarkılardır hiçbir cümlesini anlamadan bir dilden hep bir ağızdan şakıdığımız şarkılardır yan yana gelmemizi farklı düşünüp ortak ağlamamızı sağlayan şarkılardır derinlerdeki lal duyguları dillendiren barışı çoğaltan aşk ateşini tutuşturan kavgayı azaltan yine şarkılardır bu e, zenginliğin değil, farkında mıyız e, acaba ya yaşadığımız bu toprakların yani, bu evet. zenginliğinin e, hani e, bence epey farkında olan var bizim gibi evet. e, ama biz e, bir şey ...pek yani yeterince bir şey herhalde yapamadık diye düşünüyorum. Yani bu albümü yapmamın nedenlerinden biri de buydu. Çünkü hep birileri yapar nasıl olsa diye bekliyoruz. Ya da hani benim işim değil. Hani, hani evet. ben profesyonel bir müzisyen değilim. Hani para kazanmıyorum buradan ya da okumadım konservatuvar. Ama bir yandan da hani bunu düşündükçe... ...hakikaten hani Anadolu'nun bu kadar güzel bir coğrafya... ...bu kadar zengin bir kültüre sahip olan bir yer olduğunu görüp... ...ama bunun bu kadar hoyratça kullanıldığını da görmek... görmek. ...hakikaten canımı yakıyordu yani. Ne yapabilirim dedim yani ben de en azından... ...çünkü herkesin farklı bir kulvarda bir yeri var, evet. bir çevresi var. Hani bir de ben sesleneyim dedim. Bir damla işte hani kaç kişi etkilenecek bundan. Bir kişi bile hani... ...dinleyip ya Anadolu'lu olmak ne şahane bir şeymiş... ...diyebilse... ...en azından bir... Evet. ...elde var bir Hı -hı. diye düşündüm... ...gerçekten hani burada... E, ...inanılmaz bir kültüre sahibiz ...yani e, ve ben tabii ki... ...kendim de hani etnik olarak... E, ...Kürt olmama rağmen ben hep söylüyorum... Kürtçe ...ben yani e, şey. yarım yamalak... Hmm. ...İngilizce bildiğim kadar Kürtçe bilmiyorum... ...onu söyleyeyim... ...bu çok kötü hmm. bir şey bence... ...yani hmm. bunun ben çok şeyini yaşadım... E, ...hani Cumhuriyet Kürtüyüm... ...tabii ki Cumhuriyet'in bize getirdiği... ...kazandırdığı Hı. çok önemli şeyler var... Evet. ...ama keşke... E, ...kaybettikleri... E, ...kötü şeyleri kaybetseymişiz din, daha çok... ...hani din, e, güzellikler kalsaymış... ...çok korkmasaymışız gereksiz yere... ...yani e, bugün düşünebiliyor musunuz... ...babam her konuşmasına söylerdi... ...derdi ki dikkatli olun... ...koskoca bir medeniyeti gözümüzün önünde yok ettiler... ...Ermenilerden bahsederek... ...yani yok oldular gerçekten... ...hani bizim şu anda yaşadığımız coğrafyada... ...eskiden beraber yaşanılırmış... E, ...bundan dolayı hani... ...ben de dilimin döndüğü kadarıyla... ...mesela Lazca söyleyemedim... E, ...çünkü Çerkezce söyleyemedim bu albümde... ...dilim dönmüyor... ...haksızlık etmeyeyim dedim... ...bunu hani şey yapmayayım dedim ama... ...birazcık da olsa... ...hani dinleyene ben de bir mesaj... ...verebildiysem burada... ...çok güzeliz Anadolu'da... O zaman yani. şey yapalım mı senden bir Ermenice ee, albümden... ...senin yorumunla bir türkü dinleyelim ee. mi... Mokats, e, türk'ünün sözlerini e, sen şey yapar mısın? Evet, evet. Neler anlatıyor e, şiirini? E, Mokat Sarsner. E, çok e, sağ olsun e, arkadaşlar hani çevresini yaptılar Ermeni'ceden. Kimler e, bir, vardı albümde e, sana destek olan? Vedat şimdi albümün destek oldu e, diye açısında, biliyorum. Şimdi albümün yapım açısında tabii Vedat Yıldırım, Yıldırım ve Cansun Küçük Türk düzenlemeleri e, yaptılar. Hı. Şimdiki ekipte hani konser e, ekibimizde e, şefimiz Ali Can Kırapınar. E, Ali Can e, çok iyi bir ekip gerçekten toparladı. Bu akşam da bir konserim var değil mi? Sonda duyururuz ama Dinleyicilerimiz Tabi tabi moda, moda sahnette Ama albüm albüm çalışmasını Vedat, Vedat. ve Cansun ile evet. Yapmış idik ee, ne diyor Türkiye? Mokats'ın gelinlerinden bahsediyor. Hani e, Mokats e, bir, bir yer aslında. E, bu hani e, düğünler eski zamanında biliyorsunuz gençlerin e, tanıştığı yerler. Hani kızlar, Hı. erkekler gider. E, Mokats'ın güzel gelinlerinin nasıl giyindiklerini anlatıyor. Kıyafetlerinin güzelliğinden bahsediyor. E, i̇şte nasıl güzel dans ediyorlar. İşte acaba bu e, güzel gelinlerden hangisi Mokats'ın en yakışıklı erkeğine e, nasip olacak. Bir şey havası aslında. Hı -hı. hani bir düğün e, havası. Avukat Sarsner e, ve Ermenistan'da ve Ermeni kültüründe de çok e, klasik bir yeri olan eee şey, balesi falan bile var bildiğim Harika. kadarıyla yani. O ben, zaman Avukat Sarsner. Dinliyoruz senden. Abilden sonra da... ...bugün konuğum Meral Akçay... E, ...onun sesinden bir... Ermenice türkü dinledik... ...Mokatsın Gelinleri... ...sözü ve müziği Aşuk Şeram'a ait... E, ...bir e, türküydü... E, ...Ki'ı da... ...Ermenilerin yaşadığı bir yerleşim yeriydi değil mi? Senin o döneme ait... ...var mı anlatabildiğin ee, şeyleri? Tabii, tabii ki zaten... <gülüyor> hani, e, Kedername adında bir e, kitap yayınlandı aslında. Hani orada bazı şeyler çok detaylı anlatılır. E, bizim büyüklerimizin anlattığından da biliyorum Hani hmm. ki o bölgede e, bazı köyler hani tamamen Ermeni köyü, bazı köyler işte hani yüzde 40 işte daha çok Kürt popülasyonu, Ermeni popülasyonu sonuçta hani orası hmm. e, yaşam alanları. Ve ben çocukluğumdan e, hatırladığım şu anda barajın altında kalan bölgeden bahsediyorum. Evet. E, bir yer vardı ve Kürtçe e, buraya ...ulan denirdi, gül bahçesi demek... Hmm. E, ...oraya giderdik annemle... E, ...ve her baharda orada... ...güller, küçük bodur e, güller... ...çok böyle bildiğimiz e, şeylerden değil... ...ama inanılmaz katmer katmer... ...pembe pembe açan e, güller... E, ...hani... Hep şey söylerdi annem kendisi mırıldanırdı üzülürdü hani kim bilir kimin bahçesiydi burası Bizden bir zaman önce. ama tabii biz de o zamanlar çocuğuz hiçbir şey bilmiyoruz ve anlamıyoruz gerçekten sonradan düşündüğüm zaman çok etkilenmişimdir yani ben de hani toprağına e, hakikaten çok büyük tutkuyla toprak benim için çok önemli bir şeydir hani geldiğim hı hı. coğrafyanın toprağı e, hep böyle içimsizler kim acaba hani düşünebiliyor musunuz hani bir, bir yere kendi isteğinle gitmek şey değildir hani mesela evet. göçmek istiyorsan Amerika'ya ya da başka bir yere gidersin ama git Zorada. demek birini göndermek bu herhalde hani acıların en büyüğü diyebilirim yani hani gerçekten hani bir yakar insanı yani yok olursun çocukluğumuzdan bilirim ben bunu Toprağı terk etmek zorunda kaldığın Ve e, zaman. Yani şu deniyor ki işte bu iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yani kısa dönem içinde 150 milyondan fazla insan yer değiştirecekmiş dünya üzerinde. Ne korkunç bir şey. Yani çok Zaten korkunç. bugün yaşıyoruz işte yani küçücük botlara binip Avrupa'ya doğru umuda yolculuk yapan milyonlarca, milyonlarca. binlerce insanlar ölüyorlar Göçmen sorunu nasıl Fransa'da yani Lyon'da yani göçmen sorunu e, Ya yani göçmen herkes bir yerlerde Göçmen aslında hani Lyon'da Hı. da çok Ciddi biliyorsunuz hani Kuzey Afrika e, Popülasyonu var Hı. işte Türk de var e, Bir dolu insan hani ekmeğini kazanana gelen, Kazanmaya Hı. gelenler Var bir yandan ama bir yandan da tabi Hani savaşlar e, Nedeniyle e, ülkesini Geç terk etmek e, yani. Gelmek zorunda kalanlar var Bu ben şey diye düşünüyorum Ercümet, yani Son zamanlarda bazı şeyleri e, Şey olarak düşünmeye başladım insanlar e, Yani genel olarak evet türü... E, ...herhalde hani hakikaten kafası... ...çok basmayan insanlar tarafından artık... ...tamamen yönetildiğini düşünüyorum çünkü... ...farklı formüller evet. mümkün... ...yani niye bunu Dünya yapmak herkese yeter aslında değil mi? Hani biliyorsundur belki sen <gülüyor> evet. de. hani işim gereği ben hani tabii. gezmediğim hani Suudi Arabistan'dan Şeye kadar Endonezya'ya kadar evet. bakıyorum yani sonuçta derdimiz aynı ya yemek Dünya içmek e, sevmek e, hani neslimizi tüketmeden ilerlemek Hı -hı. istiyoruz ve büyük ve yeter yani e, bir nüfus kontrolüyle bile yapılabilir Hı -hı. şeyler ama sistem hakikaten hani içinden çıkamıyorum tabii ki siyaset bilimcisi değilim evet. ekonomist değilim ama baktığım zaman başka bir yol mümkün herhalde diyorum ama. işte ama yani e, sermaye denenmiyor. bir avuç insanın elinde toplanmış. İşte bahsediliyor. 30 tane aile midir? Nedir işte dünya servetinin ya bu, bu <gülüyor> hani hani olmamalı olma ama yani şimdi artık gerçekten hani e, teknoloji çağındayız, başka bir çağdayız. Bilim adamları daha çok aslında etkin olabilirler diye düşünüyorum. Yani e, siyaseti belirlemede de etkin olabilirler evet. aslında. Ama kafayı bir şekilde yormuyoruz hakikaten diye düşünüyorum. Hani evet. yoksa başka başka bir çözüm bence kesinlikle mümkün. E, ama e, şeyi görmüyoruz. Tehlikeyi çok yakın göremiyoruz burnumuzun hmm. dibine gelmediği için. Yani Doğru. hani penguinler gibi bir yani bile evet. buzul eriyip de yok olmuyoruz. Hani evet. onu gördüğümüz zaman çok mu geç olacak? insan türü belki kendi sonuna numu getirecek? Getirsin dünya biraz belki de daha rahat <gülüyor> nefes mi alır diyorum. Yani evet. bilmek evet. hani bunu acı biraz şekilde yaşayacağız herhalde türü olarak ama... Herhalde... E... Bu gezegeni yaşanır kılan en güzel şey şarkılar yıdı. Müzik Yine tabii de. tabii. Ha, keşke dinleseler hani bu evet. ben bazen şey diyorum hani bunlar bu insanlar herhalde hiç şarkı türkü dinlemiyorlar. Gerçekten bence dinlemiyorlar. <gülüyor> hani e... Şöyle bir şey 2010 yılında bu Trakya'daki Ergene Nehri için biz bir şey yapmıştık. İşte bir dizi insanlara okudum. meselenin anlatmak için bir dizi eylemler şunlar bunlar bir de konser yapmıştık İstanbul'da Almanya'dan Freiburg'dan bir koro gelmişti susi korusu. Freiburg'da otonom yaşayan bir bölgede bir grup işte çeşitli mesleklerden insanlar. Şimdi ben onlardan bir e, Türkçe bir Azeri Türk'ü dinletmek istiyorum bir canlı Şahane. kayıt. Ben de şahane, onu getirdim evet yanımda. Şane Sonra yine gelip evet, evet, evet. süper. 30 kişilik bir koroydu. Burada e, Kahtane Belediyesi'nin bir yeri var Kahtane'de. Orayı vermişti bize işte bu Su Sikorosu. Mavin Halk Türküleri Topluluğu benim de üyesiydim o dönem. İşte Muammer Ketencoğlu böyle güzel bir konser yapmıştık. Şimdi ben Su Sikorosu'ndan bir barış şarkısı dinletmek istiyorum. Azeri türkü ve Türkçe söylüyorlar. Evet. Evet, e, Freiburg'dan Sussex orosundan bir konser kaydı dinledik. Bir Çok e, barış şarkısı. Biraz albümden bahsedelim mi? Kaç türkü yer alıyor albümde? E ...albümde zannedersem... ...10, 10, sanırım, değil 10, değil tane, evet, evet, 10 tane var. Evet. Ee, dediğim gibi... ...dilimin döndüğü dillerde hmm. ancak... E, ...okuyabildim. Lazca yok e, mesela Lazca yok A, o evet. Şimdi, biri de o ama... Evet evet çok aslında... E, ...deneyim dedim ve hakkını veremedim. Hmm. <gülüyor> yani tamam çok anladım. da hani... ...hakkını veremeden yapmayayım... ...onu benden çok daha iyi e, yapacak olan... E, sonraki e, albümde olur be, ha, çalış, Epey çalışmak lazım. <gülüyor> hani... E, o yüzden Çerkezc'e deneyim dedim mesela Hı -hı. benim bir tarafım da anneannemin bir kolun da var çünkü o da olmadı yani hani hakkını verebilirsem bir Farsça Hı -hı. var albümde, Zazaça var, Kürtçe, Azeri var, Azeri zaten Ankara Radyosunda hemen Azeri okuyordum daha çok aslında. Hı -hı yani düzenlemeler tabii ki eski türküler bazıları çoğu daha doğrusu zaten. Ama yeni düzenlemeler. Farsça da şöyle girdi aslında albüme. Şivan Perver'in vardı bir şarkısı. Eski Keçikagün değil Ben bir köylü kızıyım. Ben çok severdim böyle çocukken hmm. bunu falan. Bunu ben hani söyleyeyim derken telif hakkını falan alamadık. Bir şeyler oldu. Sonra bir hocam var benim Cavit Nurtizoğlu. Hmm, evet. Türkiye'de Evet. O da müzikle ilgileniyor. Dedi ki bu, bu şarkının aslı Farsça dedi. 1940'larda İran'da ama hani şey tamamen farklı hani hmm. şiiri tamamen farklı bir aşk şarkısı aslında Farsça. O zaman tamam dedim biz bunu Farsça hmm. orijinalini bulalım. Farsçayı çalışalım. Farsça okuyayım. Sonuçta hani Anadolu topraklarından geçen bir halk da Persler yani İranlılar. Öyle girirdi albüme o yani. Bu türküleri çalışırken peki şey hmm. Mesela Ermenci'yi söylerken yardım aldın mı telaffuzda? E şöyle ya yaptım. Dinleyerek Şimdi dinleyerek bir de tabii söyleyip Ermeni arkadaşlara dinletip hani Hı -hı. olmuş mu e, Aksan? Hani çok şey olsun istemedim doğrusu isterseniz hani. Hı -hı. E, Onlar çok oldu dediler. Şimdi Hı -hı. arkadaşlarım var Gilda ve Alper günahı boynunu hani dinleyen. <gülüyor> tamam evet. Hani dinley <gülüyor> Hani dinleyenlerden şey almadım, Farsçayı dinlettim mesela İranlı arkadaşlara, şey dediler, Afgan Farsçası gibi evet. olmuş dediler, olsun dedim hani... Tamam. Ee... Peki, Böyle yani. Peki, o zaman şöyle konserlerden de bahsedelim. Programın sonuna geliyoruz ne yazık Çık, ki. Yani hani e, çok evet güzel evet ama çabuk geçti yani. Konserlerinden de söyleyelim. Bu akşam var bir tanesi Te değil mi? Bu akşam mi? var e, Moda Sahne'de. E, bir de Altı Bey's e, akşamı. İKSV. 6 Mayıs önemli bir gündür benim evet. için ve hani biz İKSV. IKSEV'de evet eee salonu Şişhane'de. IKSEV salonunda bir konserimiz var. Evet. Takip etmek isteyenleri olursa. Eee tabii her umarım e, gelirler. Çok güzel bir program hazırladık. Ekipteki arkadaşlar e, tabii ki gerçekten e, yani onlar profesyonel Aha. olarak e, müzikle uğraştıkları için hakikaten çok iyiler yani. hani Onlarla çalışmak benim için de çok büyük bir zevk. E, tamam. Bahsetmiştim sana. Alican Can e, Karapınar var, hı hı. E, Murat Tırnak var, e, e, Yusuf Karapınar var, e, Vurmalılarda, e, Tarık var gene e, Vurmalılarda, Tarık Aslan Şervan Ayaz var. Deniz Denizinal var. Bu akşam sahne de olacaklar değil mi? Sahne de olacaklar işte. Ve 6 Mayıs'ta da sanzlarda. yine 6 Mayıs'ta da akşam 8.30'da <gülüyor> ikisi iki programda. İKSV'de olacağız. Peki programın sonuna geldik, geldik muhabbet evet. güzel ama yani <gülüyor> Umarım bir sonraki Türkiye gelişinde ee, yine bir e, muhabbet ederiz yine burada. Çok, e, çok teşekkür ee, ederim. Güzel. Ben de güzel müzikler dinlemiş oldum. Çok, e, bir de geçen şükür. hafta biz, dinleyici destek e, yayını yapıldı. Biliyorsun radyomuz işte yani dinleyici desteğiyle evet, evet. E, yaşamını sürdüren evet, bir radyo. radyo çok... Ama 365 evet. gün destek olunabilecek de bir radyo. İşte web sitesine girip destek ol düğmesinden tuşundan her an radyoya destek olunabiliyor. Bunu da ben bir kez daha hatırlatmak çok istiyorum. Çok iyi oldu bence hatırlatman. Hmm. E, hakikaten hani benim etrafımda da e, var e, soran hani kaçırdık. E, destek evet, her kaçırdık. Her, her an, an mümkün, an mümkün, mümkün değil mi? Hani, mümkün. 360. Aynen. Açık radyo e, bence bir şey yani akciğerlerimiz hakikaten. E, çok çok önemli. Ayakta kalması Peki. çok önemli. Çok teşekkür çok ederim sağ ol. ben de. Hoş geldin. Teşekkürler. Evet. Umarım tekrar olur. Sevgili dostlar program destekçim Nurdan Kumru'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Bu programı ve bundan önceki programları Facebook Babil'den Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo 94.9'da Babil'den Sonra programında yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak ve program konuğum Meral Akçay. Hepinize huzurlu, umutlu ve güzel müziklerle dolu dolu geçecek bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay